135. konu Hazreti Peygamberin Hayber Savaşı'nda Hazreti Ali'ye halkı İslam'a davet emri Allah'ın Resulü Hayber gününde andolsun ben şu bayrağı yarın bir kişiye vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecektir. O Allah ve Rasulünü sever, Allah ve Rasulü de onu severler diye buyurdu. Halk o gece sabaha kadar bayrağın kime verileceğini, o kişinin kim olacağını müzakere edip durdular. Sabahleyin halk Resulullah'ın yanına geldi. Herkes bayrağın kendisine verileceğini ümit ediyordu. Resul-ü Ekrem, Ebu Talib'in oğlu Ali nerededir, dedi. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, onun gözleri ağrıyor, onun için buraya gelemedi, deyince, Resul-ü Ekrem birisini göndererek onu çağırdı. Hazreti Ali geldi ve Hz. Peygamber, Hz. Ali'nin mübarek gözlerine tükürüğünü sürdü, ona dua etti. Hiç hasta olmamış gibi şifa yap oldu. Resul-ü Ekrem bayrağı ona verdi. Hazreti Ali, Ey Allah'ın Rasulü, onlar bizim gibi oluncaya kadar onlarla mücadele edeceğiz, savaşacağız dedi. Allah'ın Rasulü, git onların sahasına girinceye kadar devam et. Sonra onları İslam'a davet et. Onlara İslam'da Allah'ın haklarından neler var olduğunu haber ver. Allah'a yemin ederim, eğer senin vasıtanla Cenabı hak bir kişiyi hidayete getirirse, bu senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Buyurdu.